Ağabey Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi Rahmanı Rahim. Alhamdülillah Rabb alamin. Ve salat ve selam Allah'ın Rasulü Muhammed ve aleyhi ve sallahu aleyhi Ya Allah ya Mu'in, ya Hennan, ya Menan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Mevlana İmam-ı Rabbani kaddisallahu sirrehu semedani En son satırlarda teheccüt namazı kılmanın bu yolun vazgeçilmez gereklerinden birisinin olduğunu söyledi. En son satırda da eğer teheccüt namazına kalkamıyorsanız adam görevlendirin buyurdu. Ki vakti saati geldiği zaman sizi kaldırsınlar bu namaz eda edilsin. Bunu cephede, savaşta peki bulunan adama yazıyor. Cephede bile olsan, savaşta bile olsan gecenin en tenha saatinde kalkıp teheccüd namazını ihmal etmeyin buyurdu. Sultan bir başka bahse intikalle buyuruyor ki: "Ve'n-nasihatü'l-uhra benim size yapacağım bir diğer nasihatim de el-ihtiyatü fil lokma. Yediğiniz, aldığınız lokmalarda ihtiyata."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 bir insan nerede hangi yerde ne bulursa buldu atazına, buldu atazına. yo yo Ana yani haram helal ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım yo yo İnsan bazı çöplük değil. İnsan bazı çöplük değil. İnsan bazı çöplük değil. Bizi dünyaya getiren analar umraniye çöplüğünde, halkalı çöplüğünde bizi dünyaya getirmedi. Biz dünyaya geldiğimiz yatak Yatak, yatak, yatakın e, adı affedersin İslam'dı. Biz İslam'ın döşeğinde dünyaya geldik. E yaşarken peki çöplükte doğan bir işte bir garga misali ne bulursan al ağzına at vesaire falan. Yok, yok. Bu işin mantığı şudur. allah Teala ne nimet verdiyse dünyada bu nimetin muhafazasını istiyor. Bu dünyevi işlerde de aynen geçerlidir. Ahürevi işlerde de aynen geçerlidir. Allahu Teala beden gibi sıhat, afiyet gibi nimet vermiştir. Bunun muhafazasından sorumluyuz. Allahu Teala memleket verdi, toprak verdi. Düşmanlara karşı muhafazadan mesulüz. Mesulüz. Mesulüz. Mes Helal gıda tamam. Bedeni muhafaza ediyor Allah'ın izniyle.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 Veya su koyacaksın, olmuyor. Bir makine neyle çalışıyorsa, tamam o, o çalışmış olduğu şeyle sen o makineyi besleyeceksin. Aksi halde bozarsın, motora indirme durumunda kalırsın. Vücudun da peki bir kimyası vardır. Bu kimyayı bozduğumuz an her şey bitmiştir. Resul-i Ekrem sağ ve selam buyurur, yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram. Allah senin duan niye kabul etsin ki? İstediğin kadar yalvar.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 yani zaman darlığından böyle konuştuğumuz kelimeler, cümleler yavrulayacak mahiyette. Yani biz kişide az söylüyoruz, sen derin anla. el ihtiyad <gülüyor> fî lekum lâ yembeğil lil insân en ye'kula kullemeltakahu min ayy mahallin kân insân nerede ne bulursa hemen peki yemesi uygun değildir min gayri mulahazatil hilliyeti vel hurmetiş şerîyeten yani aldığın helal mı haram mı hiç bunu sormuyorsun veya öğrenmiyorsun e insan da nefsinde normalde hoşlanmış olduğu şeyi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 Çok cezbeliydi. Küçük yaştayken yani tarikatta birçok makamları elde etti. O kadar ki yani İmam-ı Rabbani şaştı kaldı. Ya bu ne iştir? Sahil insanların, dervişlerin günlerce, aylarca sonra elde etmiş olduğu makamları Muhammed Sadık Kudüs'ü çok kısa zaman dilim içerisinde elde ediyordu. İmam-ı Rabbani gitti Üstad acem Muhammed Baki'ye. Dedik Efendimiz Zatır diye Benim bu oğlum bir acayip dedi ya. Bu acayip dedi makamları geçiyor dedi. Yani bu. Bilmiyoruz pek yani sağda solda böyle bu makamları aşıp geçen dedi, bu ne olacak bu dedi, bu dedi duramıyor yerinde dedi, böyle vın vın vın vın vın, vın, vın makamları geçiyor dedi. Hacı ee, Mehmet Sadek Kudisi sırrı buyurdu ki gidin çarşıya dedi, şüpheli bir gıda maddesi getirin dedi, şüpheli bir gıda maddesi getirin bir lokma yalnız idi fazla değil bir lokma getirin yedirin dedi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 Ya insan girer, vurur, kırar, öldürür vesaire falan filan, bilmem ne. Amerika savaşmaz. <gülüyor> Çünkü savaşacak efendim, yürek yok onda. O insan öldürür o. Onun cinsi civilleti budur bu. İlla kan görecek. Öldürüyor Müslüman, Irak'ın ondan sonra diyor ki albay, insan öldürmek ne güzel bir şey ya diyor vesaire. İnsan savaşsa, bu bir erliktir bu yiğitliktir bu. Hani vuran vurana, kıran kırına böyle değil. O kalleşçe vurur, öldürür o.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 Allah Gani rahmet eylesin. Yıldırım Beyaz zamanında? Sonra bu zat Darende'ye yerleşti. Şimdi Darende'de yatıyor somuncu baba. Bir müridi ona şey getirdi. İşte bir, bir miktar para getirdi. Efendi şunu alın dedi. Şöyle baktı. Dedi ki yok dedi sağ ol dedi. Sen de kalsın dedi. Efendi şudur budur vesaire falan. Çok ısrar edince dedi ki git dedi onunla dedi, biraz otal dedi. Benim eşeğimi affedersiniz. Alam gitti getirdi otu. Buyu defendaz dedi ki onu şu eşeğin önüne koy bakayım dedi. Koy eşeğin önüne. Eşek şöyle burnu uzattı. <gülüyor> yaptı baktı ki olacak gibi değil. Ve döndü kıçını üzerine işi de edersiniz. Dedik ki ona hayvan bile hayvan bile şüpheli parayla alınan otu yemedi. Sen bana bunu nasıl verirsin dedi. Buradan öteye çok yol gider. Buradan öteye çok yol gider.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 Belli bil emri ve İnsan bilakis insan Allah vardır, insana emirleri var, yasakları var. Allahü Teala yani eğer kimi verdiyse Allahü Teala sabunda verdi, deterjan da verdi. Yani eğer Allahü Teala yenilmeyecek şeyleri diyelim yarattıysa onun karşısında peki yenilecek olan şeyleri de yaratmıştır. E ne zorumuz var? İlla yani haramlara gideceğiz, illa şüpheli şeylere takılacağız.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 Çocuklara, doğan Müslüman çocuklarına BCG verem aşısı, yok tifo aşısı, yok çocuk felci aşısı, yok bir kızamık kızanlık aşısı, yok memne aşısı, aşı mantığı adı altında bir takım ilaçlar veriliyor. Birçok ülkede bu yapılıyor. Neticede bunlar aslında şey değil yani, verem aşısı değil, çek aşısı değil. Belki arada sırada yani işte hayırına böyle bir takım aşılar yapıyorlar fakat fakat...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 Tavan akacak olsa dama çıkıyorsun bakıyorsun ha diyorsun bir kelimet kelime kırılmış vesaire. E burada bir şeyler oluyor demek ki. Şahin ben Kudditesi Rühe İhvanı dedi ki, Efendi Hazretleri ya birkaç günden beri feyiz bizden kesildi dediler. Feyiz miyiz yok dedi. Şahin ben dedi ki yediri değiştiğinde dikkat edin dedi. Bakıyorlar yok Efendi Hazretleri hepsi helal diyorlar. Yok yok yok bir şey var dediler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 Bu hayvan olur ki yani bunu ben alırım keserim yerim falan filan diye şüpheli bir hayvan niye benim kursama gitsin diye. Ebu Hanife rahimeullah teala 300 bin mesele öyle kolay halledilmedi. Evet, kellete bil emr ve nehi ve beyne merda ve gayr ve gayr merdahu. Allahu Teala neyden razı neyden razı değil.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 Onun ki İmam Şahran rahmetullahi teala Sultan Fatih zamanında Mısır'da bir e, yaşamış bir Allah dostudur. Kendisi son derece riyazet sahibi Allah dostuydu. Piyasaya çıktım diyor, çarşıya baktım diyor. Yani öyle halis muhlis e, bir yiyecek bir şey bulamadım diyor. Yani şüpheli şeylerden geçilmiyor bu. Mevcut olan her şeyden şüphe ettim diyor ve ben iki aylık toprak elim diyor.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 Tabi anlamak ister ne anlayamıyorsun? Niye? Onun geçtiği yoldan geçmiyoruz ki biz. Ama İbnü cem rahimullahü teala Hanefi fukasları şunu söyler: Eğer bir insan e, haramdan başka yiyecek bir şey bulamıyorsa, yani yiyecek haram, ama gelim şüpheli şeyler de var. Ha, haramı yemesin diye şüpheli şeylerden yiyebilir diyor. Helal yok yalnız ortalıkta, haram var şüpheli var. İkisi karşı karşıya gelse, o zaman haramı yemeyecek şüpheli yiyebilir diyor. Ama helal varken asla da kat'a şüpheliye ve şeye harama geçit yok, cevaz yok. Bu peygamberler var ya Ellezellem rahmatun lil alamin Allahü Teala bunları bu peygamberlerin peki bize merhamet olsun diye iyilik olsun diye gönderdi. Bu insanlar bize bir takım şeyler aktarıyorlar bizim hayrimiza, bizim iyiliğimize dikkat kafallık yapmanın bir anlamı yoktur.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 Mesele bel vermiş, kambur çıkmış. Yani nasıl olacak bu işler peki? Allah iyi niyette çalışanlar razı olsun. Bize de efendim gafletten yani uyanmayı ihsan eylesin. Yoksa yani bu serkeşlik devam ettiği müddetçe yıkıldık gittik. Adamlar şu araştırmayı yaptılar. Müslümanlar tarihte fetihten fetihe koştular diyorlar.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 İlim benim imanımdır, ilim benim Allah'ımdır İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle. Allahu ilmun denir diyor. Ben ilme bakıda hürmetkârım ama birisi kalkar, ondan sonra bir ilaç efendim yani iman edecek. Neticede, halbuki zararlı insan sağlığını. o. Mesela ne? Sakkaroz. Adam bunu burada iman ediyor, bakıyor insan sağlığına zararlı bu. Atlıyor gidiyor İsviçre'ye, en büyük tıp otoriterleri orada doktorlar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 Kabe'nin muazzamanın üzerinden kuşlar geçmez diyor. Kuşlar geçmez diyor hürmeten. Ama gittik baktık mesela ben şahsen baktım geçiyor. Mevlânan dostlarından birisin dediler ki efendim Hazretleri kitapları böyle böyle yazıyor. Kabe'nin üzerinden kuş geçmez. Bu ne iştir vesaire? Dedi ki insanlar dedi eskiden dedi hacca gelirken umreye gelirken helal parayla gelirlerdi. Şimdi ise buna dikkat etmiyorlar dedi.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 kalsın inşallah. Hafta devam ederiz. allah Teala hartalardan vartalardan mazlum Müslümanlar masunu mahfuz eylesin. Amin.